Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min amalina Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye lehu Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh Ema ba'd Beynene istaka'l hadisi Kitabullah ve hayral hadisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hmm. ve şerral umuri muhtesasatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalala ve kulle dalaletin fitnar. Selamünaleyküm. Zeberjet kitabının şerhinde namaz bölümünde namazla kıbleye tükürmenin yasaklığı başlığında kalmıştık. 355 no'lu rivayet. Rib'i bin Hiraş, Rahimullah dedi ki, Şebes bin Rib'i kıblesine tükürdü. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu an oturdu. Namaz bitirince, ey Huzeyfe neden oturdun dedi. Huzeyfe radıyallahu an dedi ki, senin kıblene tükürdüğünü gördüm. Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi namaza durduğu zaman Allah azze ve celle yüzüyle ona yönelir. Biriniz onun yüzüne tükürmesin, yine sağ tarafına da tükürmesin. Zira iyiliklerini yazan melek sağındadır, lakin sol tarafına tükürsün. Bu Müslüm'ün şartına göredir, Mehamili emalisinde, Mervezi Tazim-i Salat'ta, i̇bn Münzir-i Hatip tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani da, Şeyh Muhbir bin Adi, Sahih-ül etmişlerdir. Evet, muhtemelen yani lafzın anlaşıldığı üzere e, Şebes bin Ribî e, kıblesine tükürünce Huzeyfe radıyallahu oturuyor. Yani onunla beraber namaz kılmıyor. E, bunun sebebini sorduğu zaman da kıblesine tükürmesi diye açıklıyor. Zira Ebu Davud'da gelen sahip bir hadiste e, bir havna imamlık yapan birisinin e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıbleye tükürdüğünü görünce bu bir daha size imamlık yapmasın diye. Ee, onun arkasında namaz kılmasını yasaklamıştı. Burada da işte kıbleye tükürmenin e, yani Huzeyfe radıyallahu anh neden oturduğunu söylüyor. Sebebinin kıbleye tükürmek olduğunu. Bu da Allah azze ve celle'nin veçinin e, tarafı olduğundan dolayı. Ki namaza durur zaman Allah'ın veçi karşısındadır. E, tabi bu sıfat hadislerindendir. Keyfiyetini e, bilemiyoruz. Fakat Allah'ın veçini ispat etmekte. Diğer taraftan ee, yine sağ tarafına da kişinin tükürmesi yasaklanmıştır. Tükürecekse sol tarafına tükürmesi yani mescit gibi yerlerde ise kimseye eziyet vermeyecek şekilde elbisesinin e, bir tarafına tükürmesi e, daha önce bununla ilgili bir geçmişti. Evet tükürecek kişi demek ki sağına veya kiblesine tükürmemeli, sol tarafına tükürmelidir. Namazlı olan kimseye selam vermek 356 no'lu rivayet Cabir Radyalan dedi ki Şayet namaz kılmakta olan bir toplun yanına girsem onlara selam vermem. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Münzir el-Evsat'ta Abdülrazzak Musannef'inde İbn-i Ebi Şeybi Musannef'inde Ebu Yala, Şeyh Humayen Lasar'da ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani da taric etmiştir. Cabir Radyalan, böyle söylemesinin sebebi eee Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam namazdayken selam verenlerden biri olması sebebiyle. Allah Resulü Aleyhisselatü almıyor namazda olduğu için. Ee, bir sefer hatta tekrar ediyor. Sonra e, namazda meşguliyet vardır diyerek yani namazda artık selam olayının nesk yani namazda konuşmanın nesk de bildiriyor. Benzer olaylar işte Bevel Radiyallahu anh'ın, hani İbn Ömer Radiyallahu anh'ın daha başka sabilerinde. Başına gelmiş. Yine İbn-i Mesul böyle bir rivayet var. Ee, diğer rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle işaret ederek avucu yere bakacak şekilde eliyle işaret ederek aldığı da geliyor. Ee, böyle bir uygulama e, namaz kılan kimsenin namazda konuşmanın yasaklandığından haberdar olmadan önce e, bazı sahabelerin selam vermez sebebiyle meydana geliyor bu. Yani önceden namazdayken konuşma vardı. Dolayısıyla selam verildiğinde selam alınıyordu. Ee, bazı sahabeler, bunu bilmeyen bazı sahabeler, e, yani bu, bunun yasaklandığını bilmeyen bazı sahabeler e, namaz kılmakta olan cemaate selam vermişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da eliyle işaret ederek e, bunu e, cevaplamıştır. Bu sebeple Cabir Radiyalan e, böyle bir uygulamaya işaret ederek, yani namazda konuşmanın artık yasaklandığını bilmiyordu. E, gerekçesiyle burada böyle diyor. Yani namaz kılmakta olan bir topla selam vermem. Bir kişi de verecek olursa yani e, bunu işaretle almak caizdir. Yani bilmeyen bir kimse geldi, namaz kılan bir topla selam verdi. Bu durumda namazda olduğunu belirtmek için elini işaret etmen veya e, diğer bazı rivayetlerde mesela kişi e, iki secde arasındaki oturuşta olabilir. Oturur vaziyette olabilir. O zaman başıyla selam aldığına dair e, hadisler var. E, bu şekilde e, selamına mukabel etmek caizdir. Fakat doğru olanı namaz kılan kimseye selam vermemektir. Yani bilen kimselerin artık e, namazda olan kimseye selam vermemesi gerekir. Verildiği takdirde işaretle e, almak da caizdir. Bir sonraki babda bununla ilgili namazda işaret etmenin caiz oluşu. 357 nolu rivayet Enes bin Malik Radyalanit'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazda işaret ederdi. Yani bu işaretin manası selam almak. Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir bu hadiste. Ebu Davud, Ahmet, İbn-i İbdan, ziyavl el-Muhtare'de, Serraç, Müsned'inde, Darekuddin, Razak, Ab bin Hümeyt, Ebu Yala, Taberane, Evsat'ta, i̇bn Azm el Muhallada, Hatip tarihinde, i̇bn Sakir tarihinde ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hadi, cami Sahih'te Sayih'te tarihci etmiştir. 358 rivayet Muhammed bin Ali el-Hanefiyye'den Ammar bin Yasir radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ona selam vermiş, selamını almış diye aktarıyor. Bu müslimin şartına göredir. Nesai Ahmet Ebu Yala rivayet etmişler. E, Mukbil bin Hadis Sayhül Müsnet'te tarihç etmiştir. Bu iki şeye muhtemel. Ya bu e, işte namazda konuşmanın yasaklanmasından önce kavli olarak selamın cevaplaması veyahut da bu yasağın eee var olmasından sonra işaretle alma yani böyle bir kapalılık var. Yani namazda selamı almak, işaretle almak, baş işaretiyle veya el işaretiyle almak caiz. Namazdayken selamı cevaplama şekli 359 no'lu rivayet Abdullah bin Ömer radiyallanhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba tarafına çıkıp orada namaz kıldı. Ensar ona gelip namaz kıldığı sırada selam verdiler. Bilal radiyallahu anh'a dedim ki, ''Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken selam verdiklerinde onun selamı cevaplamasını ne şekilde gördüm?'' Bilal radiyallahu anh şu şekilde yaptı ve elini açtı dedi. Ravilerden Cafer bin Avm tarif ederken elini açtı ve avucun içi yere dışı yukarıya bakıyordu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud, i̇bn Mace, Tirmizi, Nesai, Ahmet, İbn-i İbn-i Zeyme, Ziyar Maktisayl Muhtare'de, Hakim, Hümeydi, Rüyani, Ebu Yala, Taberani, İbn-i Carud, Abdülrezzak, İbn-i Şeybe, Şerhumani, Lasar'da, Tahavi ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani, es sahihada tahric etmiştir. Evet, bunu da açıklamıştık. Namazda abdesti bozulan kimse, 360 nol rivayet, Ayşe Anhadan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namazdayken abdesti bozulursa elini burnuna koysun ve ayrılsın. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Hakim İbn-i Uzeyme, İbn-i Ebu Davud, İbn-i Mace, Darekutni, İbn-i ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, namazdayken abdesti bozulan kimse elini burnuna koyup ayrılsın. Yani... E, abdestinin bozulduğunu böyle belirsin. Yoksa işte bazılar burada burun kanaması abdesti bozar gibi e, şey çıkarıyorlar. Bunun alakası yok bunun. Bu mazereti beyan etmek için. Hatta kişinin mesela bunu kanasa abdesti bozulduğundan dolayı değil. Ortalığı kirletmemek için burnunu tutar ve ayrılır. E, bunlar farklı mevzular. Yani burun kanamasının abdesti bozuna dair bir şey söz konusu değil. Burada abdestinin bozulduğunu şeklen gösterme e, maksattır parmakları kenetlemenin yasaklanması 361 olur? rivayet Ebu Hureyre, anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu abdest alıp da namaz kılmak maksadıyla evinden çıkan kimse evine dönünceye kadar namazdadır şu şekilde söylemeyin bunu söylerken parmaklarını birbirine geçirdi bu hadis buhar ve müslümin şartlarına göredir Darimi İbn-i Zeyme Taberan-ı mucem rivayet etmişler Elbani Es-Sahiyya'da, El-Lirva'da tercih etmiştir. E, demek ki kişi abdest aldığı zaman namaz için mescide çıkarsa, evinden çıkarsa döneceği kadar namazdadır. Şu şekilde söylemeyin diyor, yani bu şekilde yapmayın manasında bu. Parmaklarını birbirine geçirdi. Yani kişi namaz maksadıyla evinden çıktığında, abdest aldıktan sonra, namaz maksadıyla evinden çıktığında bu şekilde artık yapmaz. Dönünceye kadar o namazdadır. Yani ne mescid içerisinde ne mescit yolunda e, bu parmaklar birbirine geçirmek yasaklanıyor. Tek kılınan namazın cemaatle iade edilmesi. 362 ne rivayet? Nafi Rahimullah dedi ki, İbn-i Ömer radyalarına namazı tek başına kıldığı zaman imama yetişirse akşam ve sabah namazları dışındakileri imamla beraber kılarak iade ederdi. Bu eter buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Ebu'l-Cehim el-Ala bin Musa el-Bahili hadis cüzünde Ömer bin Şema el-Halebi es-Sept, el-Yazma es-Septinde e, rivayet etmişlerdir. Evet, İbn-i fiili, namazı tek başına kıldığı zaman, yani evinde kıldı veya tek başına kıldığı bir şekilde geldi cemaat, Namaz kılıyorlar ama bu namaz şayet akşam veya sabah namazı değilse, yani öğle, ikindi yatsı namazı ise, bunlardan biri ise, onlarla beraber iade ederdi. Akşamı neden iade etmezdi? Çünkü akşamı iade ederse e, bitir olayı giriyor devreye. Muhtemelen bu yüzden. E, yani akşam namazının çünkü tek başına da kılsa, o gündüz namazlarını artık teklemiş oluyor. Gecenin vitri de bildiğimiz vitir namazıdır. Ee, bu vitri iptal etmemek için akşam namazını iade etmiyor cemaatle. Ama sabah namazını neden e, cemaatle iade etmiyor? Bu da e, sabah namazının farzını kıldıktan sonra artık nafile yoktur hadisi. Allahu emanet Bunu böyle anladığından dolayı olabilir. Çünkü cemaatle kıldığı nafiledir diye bildiriliyor diğer bazı hadislerde. Sabah namazının farzını kılan kimsenin de ondan sonra farzından sonra nafile kılması yasaklandığında e, böyle yapıyor. Allahu Alem. 363 ne rivayet? İbn-i Ömer radıyallahu anh, dedi ki, kişi evinde namazı kılar da sonra mescide geldiğinde imam namaz kılıyorsa onunla beraber namazı kılsın ancak akşam ve sabah namazlarını iade etmez iyade edilmez. Burada da e, kavli olarak geliyor gölde gibi. Önceki fiiliydi. Bu eser Buhari şartına göredir. Bu eser İmam Malik ve Abdurrazak tarafından Buhari ve Müslim şartına göre olan isnatla rivayet edilmiştir. İbnü'l-Müfessir min Hadisi Ubeydullah bin Ömer'de, İbnü'l-Münzir el-Efsat'ta Malik Muhatta'da, Şafii Müsned'inde Abdurrazak ve el-Muhallada İbn Nazm rivayet etmişlerdir. Bu i̇bn Ömer radiyalanmanın görüşü olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisindeki umumi ifadeye aykırıdır. Cabir bin Yezid bin el-Esved Rahimolla, babası Yezid bin el-Esved radiyalanından rivayet ediyor. O yani Yezid bin Esved radiyalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kıldı. Kendisi genç bir delikanlıydı. Namaz bitince iki adamın kendileriyle beraber namaz kılmayıp mescidin bir köşesinde durduklarını gördü. Onları çağırdı, onlar da bacakları titreyerek geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber namaz kılmanıza mani olan nedir dedi. Onlar evimizde kıldık dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki böyle yapmayın. Biriniz evinde namazı kılıp da sonra imam namaz kılmamış iken yetişirse onunla beraber yine kılsın. Bu kendisi için nafile olur. <gülüyor> Evet, bunu sahih bir isnatla Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Tayalis, Abdülrezzak, İbni Şeybe, Ahmet, İbni Zeyme, İbni İbban, Darekudni, Hakim ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani bu hadiste görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam umumî bir şey söylüyor. Akşam ve sabahı istisna etmiyor. Bu istisna İbni Ömer radyalanmadan hem fiili olarak hem kavli olarak gelmiştir. E biz tabii bizim için önemli olan, bizi bağlayan şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavimdeki şu umumilik. Yani hangi namaz olursa olsun, kişi eğer tek başına kılmışsa, e, cemaatte e, o kıldığı namazı kılıyorsa, ona yetişmişse onlarla beraber kılmalı. Kıldığı zaman bu kendisi için nafile olur. Sehiv, yanılma secdeleri. 364 ne olur rivayet? İbni i Buhayne radiyallahu anh'te, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken iki rekatten sonra teşevide oturmadan kalktı. Cemaat subhanallah diye uyardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazına devam etti ve namazı tamamlayınca iki secde yapıp selam verdi. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Bukhar ve Müslim bu ayrıntıyla rivayet etmemişlerdir. Bunu ne Taberani, Mucemül Kebide <gülüyor> ve Müsnedü Şami'nde İbn-i İbban e, sayhinde rivayet etmiştir. Elbani Es-Sai'ye de tahric etmiştir. Evet, namazın rükünlerinden bir şey olan teşebbüt. Burada Teşeğüde oturmadığı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... Bakın rivayete namazı tamamlıyor, teşeğüdü tekrar iade ettiğine dair bir şey yok. Yani namazı tamamladıktan sonra, yani işte, tahiyyatı okuyor, salli barik ve selamdan önceki duayı okuyor, sonra... İki tane secde yapıyor. Başka bir şey yok. İki secde yapıp selam veriyor. Yani ondan sonra tekrar bir teşeğüd okuyayım. İkinci rekatta oturmadan kalktığım için. Onu tekrar okuyayım. Böyle yapmıyor. 365 ne olur rivayet. Abdurrahman bin Şemmase rahimallah dedi ki Ukbe bin Amir radıyallahu anh, bize namaz kıldırdı. Oturacağı yerde kalkınca insanlar arkasından subhanallah neden oturmadı dediler. Ukbe radıyallahu anh namazı bitirince olduğu, oturduğu yerde iki secde yaptı. Sonra dedi ki ben sizin, subhanallah, neden oturmadı dediğinizi işittim. Böyle demeniz sünnet değildir. Sünnet olan ancak benim yaptığımdır. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i İbban Hakim, Taberani, Kasım bin Kutlu Boğa, müsned bin Amir'de ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, yani rükünlerden, namazın rükünlerinden herhangi bir şeyi namaz içerisinde terk eden, unutan bir kimse iki Secde yapar sadece ve ondan sonra selam verir. Bazı şeyler var, bazı istisnalar var bu secdeleriyle ilgili. Bununla ilgili rivayetleri e, Sayın Nal'de aktardık. Burada tabi sadece Bukhar ve Müslümin şartlarına uygun olanları aldığımız için e, hepsini almamız mümkün değil. E, mesela kişi 3 mü 4 mü kıldım diye 3. rekatta şaşırıyor, karıştırıyor. Bu gibi durumlarda mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer üç mü, dört mü diye tereddüt ederse, üç kıldığını varsaysın ve bir rekat daha kılsın. Bu şeytanın burnuna bir sürtme olur. Ondan sonra da e, işte seyhif secdelerini yapsın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu gibi durumlarda da seyhif secdesi söz konusu oluyor. Kitabı Salatil Cuma, Cuma namazı. Allah Teala Cuma 9. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey iman denler, Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman, Hemen Allah'ı zikretmeye gidin ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. <gülüyor> cuma gününün fazileti. <gülüyor> 366 olur rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Güneş cuma gününden daha faziletli bir günün üzerine ne doğmuştur ne de batmıştır. Cinler ve insanlar dışında hiçbir canlı yoktur ki cuma gününden korkmasın. Mescidin bütün kapıları üzerinde iki melek vardır ve ilk gelenleri sırayla yazarlar. Kişi bir sığır kurban etmiş gibi olur. Diğeri bir koyun kurban etmiş gibi olur. Diğer bir kişi kuş kurban etmiş gibi olur. Bir diğeri de yumurta takdim etmiş gibi olur. İmam minber oturduğu zaman sayfalar dürülür. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Abdurrazak, Ahmed İbn Zeymi, İbn İban, Sünenü Kübra'da Nesai, Ebu Yala, Mucemelefsat'ta Taberani ve Abd bin Humeyd rivayet etmişlerdir. Yani e, bu melekler mescide ilk önce gelenleri yazarlar. Cuma günü erken gelmek böyle teşvik edilmiş. İlk gelenler işte sığır kurban etmiş gibi ondan sonrakiler koyun diye böyle sıralama böyle gidiyor. İmam Minber'e oturduğu zaman da yani ilk hutbeyi okumadan önce oturduğu zaman. Yani kâhmet okunacak İmam Minber'e oturur ondan sonra kâhmet okunur. İşte o ilk oturuşu esnası e, zikrediyor, İlk oturuştur bu. O zamana kadar bu yazılım devam eder. Bundan sonra gelirse bir kimse, işte bu fazileti kaçırmış olur. Cuma namazına yürüyerek gelmek, 367 ne no olur? Rivayet, Evs bin Evs Es-Tekafi radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim cuma günü gusl eder, erkenden ve binmek binmeksizin yürüyerek gelirse, imama yakın durup boş söz konuşmadan dinlerse, ona her adımı için orucuyla, kıyamıyla bir senelik amelin ecri vardır. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Begavi Şerhü de Tayalisi, Ahmet, İbn-i İbdan, Hakim, İbn-i Zeyme, İbn-i Bişeybe, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Taberani, mucem Kebir'de ve Musned-ül İbne İbni El-Ahad ve el Metani'de ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet. Burada demek ki bu fazilete bir senelik amelin kıyamla, oruçla, ecrine kavuşmak için her adımda bir de bu kuslederek gelmek, erkenden gelmek, bineksiz olarak yürüyerek gelmek, imama yakın durmak ve boş söz konuşmadan dinlemek bunlar yapıldı takdirde bu ecir vaat ediliyor. Cuma namazı kimlere farzdır? 368 no'lu rivayet Tarık bin Şiap radıyallahu anten Tarık bin Şap radıyallah eee Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a yetişmiştir. Onun dönemini görmüştür. Fakat sohbeti sabit olmamıştır. Yani sahabeden olması sebebiyle yani görmesi hasebiyle, sahabeden olması sebebiyle burada muhtemelen bu hadisi bir başkasından aktarıyor. Aktardaki kişi sahabe olduğu için yani sahabe mürseli denilebilir buna. Sahabenin mürselinin de sahip olduğunda ittifak vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Cuma namazını cemaatle kılmak her Müslümana vacip bir haktır. Ancak şu dördü hariç. Mülkiyet altında olan köle, kadın, çocuk veya hasta olan kimse... Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud Hakim, Taberani, Darekutni, Beyhakir rivayet etmiştir. Şeyh Muhbil, Sahihül Müslünet'te tarihci etmiştir. Bu kimselere farz değildir. Onun dışındaki bütün Müslümanlara farzdır. Kadınların cuma namazına katılmamaları. 369 no'lu olur rivayet? Ebu Amr Eşşeyban Rahimullah'ta. i̇bn Mesud Radyallahu Cuma günü kadınları mescitten çıkardığını gördüm. Abdurrezzak'ın rivayetinde şu ziyade vardır. Evlerinize dönmeniz sizin için daha kaylıdır. Bu eser Bukar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Müsedded bin Müserhedin, Müsnedin'den naklen i̇bn Hacer, Metalbül Aliye'de, Abdurrezzak, İbn-i Müsnedin'de Taberani, Evsatta i̇bn Münzir ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani e, burada demek ki o zamandaki kadınlar şöyle düşünmüş. Tamam üzerimize farz değil ama yine de gitsek ne olur diye düşünmüşler. İbn-i Mesud onları kovalamıştır mescitten geri. Evlerinize dönmeniz sizin için daha haklıdır. Şimdi e, kadınların genel olarak, yani burada cuma namazı söz konusu ediliyor, genel olarak gündüz namazlarında mescide gitmeleri meşru değildir. Yani hoş bir şey değildir. E, bilakis onlara gece çık, gece namazlarına çıkmalarında izin verin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani akşam, yatsı veya sabah namazlarında. Çünkü e, Karanlık e, Allahu Alem burada bir etken e, Böyle olmasına rağmen Yani karanlıkta çıkmalarına izin verilmesine rağmen Evleri onlar için Daha hayırlıdır diye buyruluyor. Ümmü Seleme anhadan gelen rivayette Evlerinde kıldıkları Namaz daha önce ilgili bab Geçmişti mesacid babında i̇şte Mescid-i Haram'da Kabe'de yani ve Mescid-i Nebevi'de Kıldıkları namazdan bile daha üstündür ee, Ümmü de Saidiye radıyallahu anh'a işte ben seninle beraber namaz kılmak istiyorum ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte bu mesciddense mahalle mescidinde kıldığın namaz daha üstündür çünkü daha az erkek görecek manasında mahalle mescidindense evinin avlusunda kıldığın evinin avlusundansa evin içinde kıldığın evin içinde kıldığındansa evinin ortasında yatak odasında kıldığın yani evinin en gizli köşesinde kıldığın namaz Bunlardan daha üstündür diyerek, daha üstün olanın kadın için tesettür olduğunu, bu tesettürün de evden çıkmamasıyla daha mükemmel olduğuna beyan etmiştir. Gündüz namazlarında e, kadının işte cemaatle öğle veya ikin namazlarına çıkması mesela, böyle bir şeyin meşruluna dair bir şey bilmiyorum söz konusu değil. Sadece şöyle bir rivayet var, e, Fatıma binti Kays Radiyallahu anh'a ha hadisinde o uzunca geçen işte e, Temmüddari'nin Müslüman olması, işte deccal kısasını, cesase kısasını anlattığı o uzunca rivayetin başlarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın dellali, yani bu e, seslenicisi salah, salah diye nida etti. E, namaz toplayıcıdır diye e, nida etti. Ve toplandık diyor. Bu bir küsuf veya husuf yani küsüf olursa güneş tutulması gündüz e, muhtemelen. E, böyle şeyler geçiyor yani küsuf namazında böyle toplaması var, bu vaka var. Yani gündüzde de kadınlar da erkekler de mescide topladığı, onların ayrı bir yerde durmasına rağmen e, böyle vaaz ettiği e, vakidir. Ama namazlarda yani bilmiyorum yani sadece gece namazlarında kadınlara müsaade edin diye söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ona da zaten Ayşe radıyallahu anh'a şayet kadınların şimdi çıkardıkları şeyleri Allah Resulü görseydi, İsrailoğullarının mescitlerden yasaklandığı gibi Allah Resulü bu kadınlarda da yasaklardı diyor. Köylerde cuma namazı kılınır mı? 370 ne olur rivayet? Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Ömer radıyallahu anh'a mektup yazarak cuma namazı hakkında soru sordular. Onlar Bahreyn'de idiler. Ömer Radyalan şöyle cevap yazdı. Nerede olsanız cuma namazını kılın. Hmm. Bu eser Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Nebi Şeybe, İbn-i Azmi el-Muhallâ'da rivayet etmişler. Elbani i̇rval Galil'de tahric etmiştir. Yani köyde olsa başka yerde olsa cuma namazı kılınır. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bir yerleşim yerinde bir yerde namaz kılınır. Mesela birbirine yakın olan mahallelerde büyük bir mescit varsa, mesela bir ilçede veya köyde büyük bir mescit varsa insanların toplandıkları, cuma namazı sadece bir yerde kılınır. İki yerde kılınması meşru değil. Yani yakın mahalleler olmasına rağmen şurada bir cuma namazı kılınıyor, şurada bir cuma namazı kılınıyor. Bunun cuma namazıyla bir alakası yok. Cuma namazı toplanma namazıdır. Yani bütün Müslümanların tek bir yere toplanarak, Tek bir yerde kılmalarıdır. Yani bakıyorsun bir köyde bazen iki tane, üç tane, belki dört tane camda ayrı ayrı cuma kılınıyor. Bu meşru değildir. Tamam, köylerde kılınır ama tek bir yerde kılınması gerekir. Bir mahallede birden fazla mescit varsa sadece birinde kılınması gerekir. Uygulama böyle. Cuma günü safları yararak geçmek. 371 no'lu rivayet. Ebu Zahiriye dedi ki bir cuma günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Abdullah bin Büsür radıyallahu anh ile beraberdik. İnsanların omuzlarına basarak atlayarak bir adam geldi. Bunu gören Abdullah bin Büsür radıyallahu anh şunları söyledi. Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken adamın biri insanların omuzlarından atlayarak geldi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine otur zira gerçekten eziyet ettin buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ee, Ebu Davud, Ahmet, Nesai, İbn-i Zeyme, İbn-i İbdan, Hakim, zeyl El-Muhtarede, İbnül i Carud, Bezzat, Şerhumen, Lasar'da, Tahavi, El-Muhallada, i̇bn Azm, El-Evsat'da, Münzir ve Beyhakir rivayet etmişler, Mukbil bin Hadica, Müsait'de taric etmiştir. Burada şuna da delil vardır. Ee, otur, gerçekten eziyet ettin. Yani kişi işte cuma namazına gelir de işte bir tahiyyatül mescid kılacak yer yoksa, yani böyle bir şey e, olur mu? Bu adama otur diyor reziyet ettim. Yani bunun meşruluna bir delildir bu. Yani kılmamasına. tayyid mescit e, yer olmadığı zaman. Ki e, burada asıl yasaklama şeyle ilgili. Yani cemaatin omuzlarından atlayarak geçmesiyle ilgili. Baktın safta yer bulamadın. Yani insanlar dağınık oturmuşlar. Dağınık ama sıkışık. Yani herkes böyle yayılarak oturmuş olduğunu düşün. Ee, ve e, ola ki, yani nasıl böyle bir şey olur, olur mu olmaz mı? Ee, belki tartışılır da. Oldu ki yer yok. tayyat Mescid kılabileceğin bir yer yok içeride en azından. Belki bahçede vardır da içeride yok. Bu durumda o kişi e, Tayyat-ül Mescid namazı kılmaz. Burada ee, şöyle bir şey var. İşte dışarıda kılsa olmaz mı? Dışarı mescit değil zaten. Yani gittiniz bir camiye büyük bir cami. Cami dolmuş hınçla ve cemaat dışarı taşmış. Sen bahçeye oturacaksın. Tahiyetül Mescid namazı kılman gerekir mi? Ee, yani bu mescidin içerisinden sayılmadığı için allah Alem gerekmez. İleri de e, safları yararak insanların omuzlarından atlaması da meşru değil. E, Bu öyle bir durumda şu hadisteki umumi lafız bunu meşru kılar. Yani oturmasını meşru kılar. Uygun bulduğu yere oturur. Cuma hutbesi esnasında konuşmamak. 370 ne olur? Rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma hutbesi esnasında insanlar konuşurlarken susun dersen kendin için boş işi yapmış olursun. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet bin Amber Heman bin Münebbi sayfasında rivayet etmişlerdir. Elbani da tarih etmiştir. Hübbede uykusu gelenin yerini değiştirmesi. 373 nol rivayet i̇bn Ömer radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Cuma günü mescitte birinizin namaz kıldığı yerde uykusu gelirse oturduğu yeri değiştirsin. Bu Hadis-i Müslim'in şartına göredir. Beyhaki Kıraat-ı Khalfel da i̇bn Zeyme, Hakim, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Şer-ül Sünnede, Begavi, İbni Ebi Şeybe, Abdin Humeyd, Ettergib'de İsmail El Esbehani ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani Sayha'da tahriç etmiştir. Evet bu e, genelle teşmil edilebilir. Yani ders esnasında mesela sadece cuma değil başka zamanlarda da okusu gelenin, Yerini değiştirmesi bir önlemdir bununla ilgili. Kütük üzerinde hutbe vermek. 374 ne olur rivayet. i̇bn Abbas ve Enes radıyallahu anhümden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma kütüğü üzerinde hutbe verirdi. Minber edindiği zaman yani bir marangoz ona minber yapmıştı. Üç basamaklı. Minbere çıktığı zaman hurma kütüğü inledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gelip kucakladı ve kütük sakinleşti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet onu kucaklamasaydım kıyamet gününe kadar inlerdi. Bu Müslimin şarına göre saittir. İbn Mace, Ziyel el Muhtar'ede, Buhar Tarihinde Ahmet bin Amr Darimi, Ebu Yala Taberani, Abdülhumeyt tabakatında İbn Sa'd Lalka-i İtikad'da, Taha-i şerh Beyhaki Delail'de, i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmiştir. Şeyh Muhbir, Sayül-i Müsnet'te tarih cetmiştir. Evet, burada e, minber olmayan kimsenin, minber edinemeyen bir topluluğun e, kütükten minber yapmasının meşruluğu e, söz konusu. Diğer taraftan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi. Yani kütüğün, bizim cansız varlık olarak gördüğümüz kütüğün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iştiyakla inlemesi, Allah Resulü Sarıldığı zaman işte onun sakinleşmesi e, enteresan bir olay. E, evet, kütük üzerinde demek ki hutbe verilebilir. Minber üzerinde hutbe vermek, 375 nol rivayet Enes bin Malik Radyalan'ta Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bir hurma kütüğü üzerinde hutbe verdi. On için bir minber edindiler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde hutbe verdi. Bunun üzerine hurma kütüğü deve yavrusu gibi inledi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem indi ve onu koca kocakladı. Böylece kütük sakinleşti. Bu müslimin şartına göredir. Tirmizi rivayet etmiş. Muhbil bin Hadisayül Müsnet'te tahric etmiştir. İhtiyaç sebebiyle imamın hutbeden inmesi. 376 oğlu rivayet. Burayde bin Husayb radyolant'ta.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 Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Davud, Ahmet, İbn-i Mace, Tirmizi, Nesai, İbn-i Zeyme, İbn-i Hakim, i̇bn ebi Şeybe, Tarihinde İbn-i ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Burada Hasan ve Hüseyin radyalanma erkek çocuklar olmasına rağmen üzerinde iki kırmızı elbiseden bahsediliyor. Kırmızı elbiseyle ilgili bir tahriş çalışmam vardı. Orada bakarsanız bayram ve cuma günlerinde bunun meşruluğunu gösteren bir şeyler var. Burada da böyle bir durum söz konusu Allahu u ee, Yine şöyle bir tevil de mümkün. Yani kırmızı elbise yasaklanmış olmasına rağmen e, bu gibi rivayetler görürüz Bera Az Nazib da işte e, yine Ebu Caife radıyallahu hakeza. Onu iki kırmızı elbise içerisinde ondan daha güzelliğini görmedim diye e, tarif ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı. Bunlar iki şekilde tevil edilir. Ya bu bayram günleridir. Ya cuma veya bayram günüdür veya e, İbn-i Kayyım'ın tevil ettiği gibi nasıl hibere denilen kumaşlar, yeşil hibere, işte çizgili ise e, Allah Resulü'nün giydiği kırmızı elbise de çizgili kumaştı. Yani farklı renkler olduğu zaman tek kırmızı, sade kırmızı değilse e, bu meşrudur diye açıklamıştır. Pek çok alim de bu kanaattedir umumiyetle ki süfyanı sevriye dayandırıyor bu yorumunu yanlış hatırlamıyorsam ee, yani bu bir veçidir evet sade kırmızı olmadıktan sonra çizgili bir kumaş olduktan sonra bu meşrudur diğer bir ihtimal de Allah Resulü veya sahabelerin kırmızı elbise giyinine dair bütün rivayetlerin ya bir cuma günü veya bayram günü ile alakalı olmasıdır nitekim rivayetlerden birisinde yanlış hatırlamıyorsam bu de var Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Cuma ve bayram günlerinde giymek üzere kırmızı elbisesi vardı diye ifade geliyor. Demek ki bu bayram günleri haricinde kırmızı e, hiçbir şekilde meşru değil. Bayram günlerinde de veya Cuma günleri ve bayram günlerinde giymeye gelince burada bir tereddüt var. Nedir bu tereddüt? Acaba bu kırmızı sade bir kırmızı mıydı yoksa karışıklı kırmızı mıydı? Evet. Evet. Selamet, gönül selameti e, her şeyden üstündür. Bu sebeple en ihtiyatlı olanlarla hareket etmek gerekir. Hutbe esnasında güneşte durmamak. 377 ne olur rivayet. Kays bin Ebi Hazım Raymullah dedi ki, Babam yani Ebu Hazım radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken geldi ve onun önünde güneşte, ayakta durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gölgeye geçmesini emretti. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Şeybe, Ahmet, Ebu Davud, İbn-i İbban, Edeb-ül Müfret'te Bukhari, Taberani ve Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi e, Sayül ül Müsnet'te etmiştir. Cuma namazının bir rekatine yetişe. 378 nolu rivayet Nafi Rahimullah'tan i̇bn Ömer radyalanma dedi ki Cuma namazından bir rekate yetişen namaza yetişmiştir. Ancak kaçırdığı kısmı tamamlamalıdır. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. BH rivayet etmiştir. Elbani irva da tahric etmiştir. Burada yani cuma namazının bir rekatine yetişen bir kimse, yani fatihasıyla beraber. Yoksa rükuda yetişenden bahsetmiyoruz. Eğer bir kimse rükû ve sonrasında yetişirse, yani ikinci rekatın fatihasını da kaçırırsa, dört rekat kılması gerekir. Dört rekat olarak tamamlar o namazı yani. Ama bir rekatını yetişmişse yani ikinci, imam ikinci rekattayken e, Fatiha okuyacak kadar yetişmişse bir rekat daha kılar ve tamamlar. Ama ikinci rekatın rukusunda yetişirse rekata yetişmemiştir o. Çünkü Fatiha bir rükûndür. Fatiha'yı kaçırdığı için o cuma namazına yetişmemiştir ve mukim ise o kişi, Dört rekat öğle namazı olarak kılar onu, tamamlar. Yani o cumaya yetişmemiştir çünkü. Cuma namazından önce ve sonra nafile namaz kılmak. Bu da bugünkü son hadis. Kitab-ı gelecek ondan sonra. Haftaya bırakacağız onu. 379 nolı rivayet. Nafir Rahimullah dedi ki İbn-i Ömer R.A. Cuma günü mescide gider ve kıyamını uzatarak birkaç rekat namaz kılardı. İmam ayrılınca evine döner ve iki rekat kılardı. Sonra şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte böyle yapardı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet, Ebu Davud, İbn-i i̇bn İbban ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani e, Cuma namazından önce yani sahabelerden pek çok rivayetler var. Yani hani az önce geçti cuma namazına erken gelmek, mescide erken gelmek. Bu erken gelen kişi dilerse oturur. Oturduğu sürece namazla gibidir. Zikirle uğraşır ferdi olarak veyahut da kalkar nafile namaz kılar. Ne zamana kadar? Cuma ezanı okununcaya kadar. Cuma ezanı okunduktan sonra artık nafile e, kılınmaz. Yani cumanın sünneti yok. Ama cuma namazından önce mesleğe gidenleri, yani sahabeden çokça rivayetler var bu konuda, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da böyle naklediyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, e, cuma namazına geldiği zaman bir sundurmalık veya çardak gibi bir yer varmış, mescidin bir bölmesi, imam odası denilen bir yer. Orada e, işte oturur, kılar namazını. Ondan sonra e, işte kapısına birisi gider, Ebu Hurey er Radıyallahu anh ben giderdim, haber verirdim diye söylüyor. Ee, bu şekilde haber verirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelir, minberine otururdu. Ondan sonra nam, e, ezan okunurdu, Cuma ezanı okunurdu. Ulama bu şekildeydi. Cuma namazından sonra da e, i̇bn Ömer evine dönüyor ve iki rekat kılıyor. Allah Resulü de böyle yapardı diyor. Diğer bir rivayette şöyle tasvir etmiştir i̇bn Ömer radiyallahu anh'a. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazından sonra Mescitte kılacak olursa 4 rekat namaz kılar nafile olarak Cuma namazından sonra. Evine gittiğinde de eğer evine gidecek olursa da 2 rekat kılardı diye. Bazı sahabilerden sahih yollarla gelmiştir. Mesela Ali Anh gibi bazı sahabilerden. Bunlar Cuma namazından sonra 6 rekat nafile namaz kılarlardı. Yani burada böyle sayı sınırlaması yok. Bu sebeple bizim işte mesela Cuma namazından önce mutlak nafile vardır. Cuma ezanından önce. Kişi erkenden mescide gider, dilediği kadar nafile namaz kılar. Burada bir genişlik var. Burada da böyle. Burada ne diyor? İşte kıyamını uzatarak birkaç rekat namaz kılar Sayı sınırlaması yok. Diğer sabilerden de sayı sınırlama olmaksızın namaz kıldıkları sabit olmuş. Cuma namazından sonra ise ya iki rekat, ya dört rekat, ya altı rekat. Bu sayılar gelmiştir. Bunlardan dörde kadar olanı Allah Resulü'nden sabittir. Altı rekat şeklinde olan ise sahabilerden sabittir. Ee, burada da böyle bir örneklik var. Allah izin verirse kitab tatavvu yani nafile namazlar bölümüyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke ve bihamdik ve eşedü en la ilahe şerikelek ve estağfurü ke ve